Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan ekonomi ekoloji programından herkese günaydınlar Günaydınlar Evet bir süredir e, ekonomi ekoloji programından seslenemiyorduk e, Serkan'a emanetti program Bu hafta biz stüdyodayız bir konuğumuzla birlikte Evet, evet e, 31 Mart yerel seçimlerine bir aydan az bir zaman kaldı Malum e, gündem e, ağırlıklı olarak e, bu e, adaylıklar üzerinde, ittifaklar üzerinde karşılıklı tabii söz düelloları üzerinden e, ilerliyor. Yerel yönetimden pek bahseden yok. E, pek bahseden yok ve yerel yönetimlere talip olan insanların neler vaat ettiklerinden de çok bahseden yok. Evet. E, çünkü daha bir e, genel seçim e, havasındaymış gibi ilerliyor ama aslında e, kentlerin... E, yönetimine e, en azından dört yıl boyunca e, yönetimine e, talip oluyor e, insanlar adaylar e, ve e, normal e, klasik siyaset e, argümanlarının dışında neler e, söylüyorlar bize neler vaat ediyorlar e, çok e, dişe tokunur e, şeyler duyamıyoruz aslında e, ve tabi bu insanların e, yönetimlere geldikleri zaman Nelerden sorumlu olduklarını hatırlatmak da gerekiyor zaman zaman bu kişilere. Şimdi biraz biz bunun üzerine konuşacağız tabii bizim ilgi alanlarımız üzerinden yerel yöneticilere seslenme meselesini yerel yönetimlere daha doğrusu yönetmeye aday olanlara. ...yönelik bir seslenmeden bahsedeceğiz. Şimdi bu hafta konuğumuz Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkan Yardımcısı Özlem Katısöz. Özlem hoş geldin stüdyomuza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi Tema Vakfı aslında tabii her seçim süreci öncesinde, yıllardır yapıyor bunu. Bir ekosiyaset belgesi açıklıyor ve çok temel bir takım başlıklar altında... Su gibi, toprak gibi, hava gibi, tarım gibi ve son dönemlerde etkilerini de giderek daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği gibi konularda alınması gereken sorumlulukları yapılması gerekenleri hatırlatıyor adaylara. Bunu daha önce en son 24 Haziran genel seçimleri öncesinde de yapmıştı. Şimdi tabii e, ne kadar e, sık seçim olursa <gülüyor> evet, bu tamam ekosiyaset belgeleri de e, bu kadar yani. e, sık çıkıyor ortaya. Şimdi bu e, 31 Mart seçimleri öncesi 2019 yerel yönetimler için ekosiyaset belgesi henüz daha e, yeni dün e, kamuoyuna Yine açıklandı. açıklandı. E, temel olarak 7 e, başlık altında e, sorun alanlarını tespit ediyor. Tabi elbette e, Tema Vakfı e, yerel yönetimlerin e, bütün sorumluluk alanlarına dair bir şey söylemiyor. Bu sadece bizim doğa hakkı temel e, e, doğal e, bir takım e, toprak, su, hava e, gibi e, sahip çıkmamız korumamız e, gereken bir takım alanlarda neler yapılması gerektiğini yerel yönetimlere e, gösteriyor. Dolayısıyla bütün e, konu başlıkları ve sorumluluklar e, olarak Düşünülmesi, doğa hakkı ve kent hakkı e, açısından e, tanımlıyor bütün e, yapılması gerekenleri. İstersen Özlem Hı. bu yedi başlıkla e, başlayalım. Nasıl belirlediniz bu yedi başlığı ve nedir bu yedi başlık? E, bununla istersen e, dinleyicilerimize e, aktarmaya başlayalım. Tamamdır e, bu yedi başlık söylediğin gibi hem belediyelerin çalışma konuları olan e, başlıklarla bizim e, odağımızda olan başlıkların çakıştığı alanlar e, hangi başlıklar dersek Hı -hı. mekansal planlama e, su ve atık su yönetimi atık yönetimi. ...hava kalitesi ve e, yerel yönetimlerde karar verici mekanizmalara katılım konusu. E, biz buna bir de yeni bir başlık olarak iklim değişikliğini Hı -hı. ekledik. Hem e, iklim değişikliğiyle mücadele yani iklimi korumak için e, yerel yönetimlerde yapılabilecekler... ...ve değişen iklime uyum sağlamak için kentlerde belediyelerin yapabilecekleri... E, ...hem iklim değişikliğinin etkileri hem de iklim değişikliğine e, neden olan, olan seragazlar açısından kentler... ...çok önemli olduğu için bu başlığı da e, biz eklemiş olduk. Dediğim gibi mekansal planlama, su konusu, e, atık konusu, hava kalitesi ve katılım konusunun yanında iklim de bizim... E, Eko bir de kentsel sonra... yeşil alanlar var sanıyorum değil mi? Onu ayrı bir şey olarak çalıştık. Öyle ee, mi? Evet hmm. yani hani mekansal planlamanın da e, aslında içinde bir parçası. Ama e, o yeşil alan deyip geçmeyelim sadece e, görüntüsünün güzel olmasının yanında... ...işte hava kirliliğiyle <gülüyor> mücadele, e, ömrü uzatması, e, sıcaklık e, artışlarını dengelemesi... ...işte iklim değişikliğinin etkileri gibi... ...işte ani hava olayları gibi... ...iklim değişikliğinin etkilerini... E, ...hafifletmesi, afet yönetimi gibi... ...aslında çok önemli Hı -hı. işlevleri olduğu için... E, ...onu da... E, ...ayrıca çalıştık. Çalıştık. Özlem bu evet. şeyi... E, ...bunların detaylarına ine, inebiliriz belki şimdi Hı -hı. ama... ...şunu belki vurgulamakta fayda var... ...doğa dostu, belediye başkanları... E, ...yerel yönetimler neden önemli... Hı -hı. E, Belki bur buradan da bir girizgah yapmakta fayda var. Evet ee, neden önemli çünkü artık e, Türkiye kentleşti diyebiliriz yani bütün dünya gibi Türkiye'de kentleşti. E, dolayısıyla kentleri yönetenlerin aldığı kararlar bizim doğal varlıklarımız üzerinde orman, toprak, su e, üzerinde, hava üzerinde çok ciddi etkilere sahip. Dolayısıyla bir belediye başkanının Ya da belediye yönetiminin meclisiyle Beraber aldığı kararlar Bu yaşam destek sistemleri dediğimiz Kentin yaşam destek sistemleri dediğimiz Ormanın, suyun, toprağın üzerinde Çok büyük etkilere sahip Bu yüzden de belediyelerin Gerek imar planları yaparken Gerek kentsel hizmetleri Tasarlarken, uygularken Neyi önceliklendirdiği de Bizim için önemli Eğer bir belediye başkanı doğa dostu olursa yani e, o e, kentinde bir imar planlama çalışması sırasında e, bir e, arazinin hangi kullanıma ayrılacağına karar verirken işte bu turizme mi ayrılacak hmm. yoksa orman <gülüyor> olarak korunacak mı kentleşmeye mi açılacak bu kararları verirken e, ilke olarak neyi benimsediği e, bizim bu yaşam destek sistemlerimizin sağlığı açısından ve bizim kentlerde yaşayan bizlerin sağlığı açısından Elzem, dolayısıyla evet. Doğa Dostu Belediye Başkanları'nı e, acil olarak arıyoruz ve çağrımıza <gülüyor> da yanıt almayı bekliyoruz, umuyoruz açıkçası. Evet, e, Şimdi e, aslında tabii e, senin de bahsettiğin gibi dünya e, çok ciddi anlamda... Ee, son 10 yıllarda Çok hızlı kentleşiyor ee, Dünyanın sadece %3'ünü e, Kaplamasına rağmen Toplam enerji tüketiminin yüzde %60 ila 80'i Kentlerde e, gerçekleşiyor Ve e, küresel karbon emisyonlarının da %75'i Kentlerde oluşuyor Dolayısıyla aslında <gülüyor> bu eklediğiniz iklim değişikliği ile ilgili başlık e, burada e, gitgide e, kritik bir e, rol alıyor. Bu çok Hı. önemli. Zira e, bu e, özellikle son e, birkaç yıldır iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini Türkiye'de e, son derece olumsuz biçimlerde e, deneyimliyor. E, pek çok yerde e, tarım toprakları e, seralar etkilendi. E, Yandan aşırı, e, yağış seller. aşırı <gülüyor> yağışlardan, sellerden e, şehirde bir takım yollar e, kullanılamaz hale geldi. İşte Karadeniz'de biliyoruz e, köprüler çöktü. E, pek çok olumsuzluk yaşandı. Hatta can kayıpları bile e, maalesef yaşandı. oldu yaşandı evet. e, Bütün bunlar e, gitgide çok önemli e, hale geliyor Tabi e, bütün bu dünyadaki kentleşme e, hamlesinden Türkiye'de e, nasibini almış durumda e, Yani çok e, ciddi bir rakam e, Türkiye 81 milyon nüfusa sahip evet. Nüfusun %92.5'i Neredeyse %93'ü il ve ilçe sınırları içinde yaşıyor. Yani köy yaşamına dair, kır yaşamına dair neredeyse geride hiçbir şey bırakmamışız ha. gibi bir durum söz konusu. Bu da tabii giderek azmanlaşan kentleri beraberinde getiriyor. Ee, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde ne su yetiyor, ne gıda yetiyor hava ve başka bir sorun hava kirliliği. Çok... E, sorunu e, ya bu bu alt başlıkları biraz daha e, açacak olursak ya mesela su çok kritik yani e, ve iklim değişikliğinin etkileriyle de Türkiye'nin e, gitgide daha su stresi yaşayacak bir ülke olacağını biliyoruz siz mesela e, neler yani çok temel bir mesele suyun doğru kullanılması Hı. suyun kirletilmemesi suyun tasarruf ediliyor olması bütün bu e, başlıklar aslında bir manada ben yerel yönetimlerin çok temel ...çalışma ve sorumluluk alanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu su meselesini biraz açacak olursak... Olur. ...onunla ilgili neler söylemek istersin? Su meselesi dediğin gibi kritik bir de... <gülüyor> ...Türkiye açısından da aslında çok kritik bir konu. Biz böyle suyumuzun bol olduğunu zannediyoruz, zannediyoruz Türkiye'de... ...ama aslında suyumuz bol değil. Su azlığı yaşayan bir ülkeyiz. İşte kişi başına kullanılabilir temiz su miktarına bakıldığı zaman... ...ve hani iklim değişikliğinin etkileriyle beraber... ...işte biz... Türkiye olarak e, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek Doğu Akdeniz havzası içinde olan bir evet. ülkeyiz. E, i̇klim değişikliği pro, projeksiyonlarına göre işte yağışlarda azalma e, gibi e, biz hani sorunlar bizi bekliyor. Dolayısıyla su kıtlığı çeken bir ülke olma noktasına da gelebiliriz. Tabii sadece hı hı. iklim değişikliği değil, artan nüfusun e, artan ihtiyaç artacak ihtiyaçlarıyla da e, bu noktaya gelmemiz mümkün. E, şimdi hem dedik e, Türkiye kentleşti, büyük bir nüfus, yüzde 92.5 gibi evet. bir nüfus artık kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla bu su meselesinde de belediyeler e, birincil aktör haline geldi e, ve hani aslında çok. E, Üstesinden ya nasıl diyeyim iyi, Önemli fırsatlar da hı hı. Çabuk aslında kolaylıkla e, Su meselemizi halledebilecek fırsatlar da var Elimizde çünkü mesela Türkiye'de Kayıp kaçak oranı bu Hatlarda vesaire e, yaşanan Kayıp kaçak oranı %50 civarında Bu çok çarpıcı e, bir hı. rakam hani, e, Elektrikte mesela biliyorsunuz Az suyla ilgili bu kadar yüksek evet. Rakam olduğunu bilmiyoruz evet hı hı. Yani hani bunun bir kısmı Bir şekilde faturalandırılmayan Miktar ama çok daha büyük bir kısmı hatlardaki kayıplar Dolayısıyla bu kayıpları azaltmak aslında birinci e, hedefi olmalı belediyelerin. Bu zaten aslında mevzuatta da var. <gülüyor> e, belediyelerin e, bununla ilgili sorumluluğu işte e, ilk beş sene içinde yüzde yirmi sonraki senede yüzde otuza kadar bu kayıpları çekmek gibi. Ama biz e, sonuç olarak bu su kıtlığı yaşama noktasına gelecek bir ülke olarak bizim aslında hedefimiz e, geçmiş ülkelerdeki gibi yüzde on çekmek <gülüyor> olmalı. Yani hani suyun yüzün, yüz birimi suyun e, maksimum on Şimdi biz e, bu kayıp kaçakla e, kaybetme lüksüne sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla da belediyelerin de hedefi bu olmalı. E, i̇kinci konuda aslında su ile ilgili e, aslında bizim geçmişimizden beri gelen bir takım uygulamalar var. Hmm. Onları hatırlamamız gerekiyor. İşte sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi evet. e, dediğimiz, işte ayrık toplama, yağmur bahçesi, e, yağmur suyu depoları e, gibi. Ee, yağmur suyunu olduğu yerde yönetip e, onu işte kanalizasyona yük etmeden ya da işte iklim değişikliğiyle beraber bu ani hava olaylarıyla e, suyun kentlere e, yönetilemeyen suyun kentlere maliyeti de e, büyüyor. E, bu tür böyle küçük ve yenilikçi yöntemlerle yağmur suyunu yerinde yöneterek de hem e, su e, potansiyelimizi arttırıp hem de ee, iklim değişikliğinden kaynaklanacak suyun e, işte ani hava olaylarıyla beraber suyun o etkisinden de bizi koruyacak basit e, önlemler almamız mümkün tabii bir önemli konu da hı hı. evlerimizdeki içme suyu kalitesini ee, yükseltmek hani birçok şehirde Türkiye'de birçok şehirde artık musluktan su içmeyi unuttuk. Evet. Ee, ama aslında bu e, belediyelerin e, esas görevlerinden biri yine e, hem e, belediye altyapısında hem de binalarda yapılacak iyileştirmelerle biz e, suyumuzu evde Hı -hı. tüketebilir hale gelmeliyiz. Evet, evet aslında o alışkanlığımızı o kadar kaybetmişiz ki ben işte geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Yunanistan'daydım ve musluklardan su içme imkanı var ama ilk önce <gülüyor> e, insanın eli gitmiyor. Öyle bir alışkanlık yok çünkü evet. musluktan su içmek gibi bir refleksle ama insan e, öyle musluktan e, su içebilme e, güzelliğine de çabuk alışıyor İstanbul'a <gülüyor> dönünce tekrardan e, eski e, alışkanlıklarımıza devam ediyoruz. Bizim de artık e, musluktan su içeceğimiz günler gelir diyelim. İstanbul'da biraz zor, biraz zor ama, ama <gülüyor> belki daha nüfusu küçük şehirlerde. Ve kent ağaçları, kent ormanları konusuna da vurgu var. E, buradan biraz bahsedebilir misin Özlem? Ee, tabii ki. Tam da demin de hani bahsetmiştim. Ee, yeşili seviyoruz. işte ağacın gölgesi vesaire o altında yatmak e, hep böyle daha nasıl diyeyim romantik bir şey ya o ağaç hmm. konusu ve yeşil konusu. Ee, bir yandan öyle ama bir yandan da çok ciddi e, ekosistem hizmeti dediğimiz... E, ...yeşil alanların, ağaçların e, bize sağladığı, bedelsiz sağladığı hizmetler var. E, yani bu ekosistem hizmetini e, belki şöyle tanımlamak mümkün. Bir ağacın bize sağladığı gölgenin e, verdiği hizmeti e, ne bileyim hani bir adam elinde şemsiyeyle... Tutarak da verebilirdi ve biz bunun için bir bedel ödemek zorunda kalırdık ama işte bu ağacın bize verdiği ekosistem hizmetini biz bedelsiz olarak alıyoruz. Şimdi hani bu dediğimiz yeşili ağacı sevmenin ötesinde çok ciddi ekosistem hizmetleri var. Neler bunlar diye düşündüğümüzde birincisi çok ciddi karbon yutakları biliyorsunuz. Hı hı. Orman alanları özellikle ee, bunun yanında işte yani bizim iklim değişikliği ile ilgili emisyonları azaltmaktan işte yenilenebilire geçmekten vesaire bahsediyoruz ama bir de yutakları geliştirdiğimiz iyileştirdiğimiz zaman da e, aslında atmosferdeki karbonu e, tutacak alanlar yaratmış oluyoruz dolayısıyla bu da aslında etkin bir e, iklim değişikliği mücadele e, yöntemi iklimi koruma yöntemi evet. e, bir e, fonksiyonu da e, ağaçların e, çok yine de biraz önce söylediğim hı hı. işte iklim değişikliğinden kaynaklanan ani hava olayları e, işte yüksek miktarlarda şiddetli yağışlardan e, yüzey akışları da şiddetli oluyor biliyorsunuz. E, bir e, Şehirde yani betonla mühürlenmiş bir toprağın üzerindeki suyun akışıyla bir orman alanında ya da bir yeşil alandaki suyun akışı da birbirinden farklı olabiliyor. Bunun yine yapılmış çalışmalarla aradaki farkın yüzde otuzlara vardı tespit edilmiş. Dolayısıyla bir iklim değişikliğine karşı değişen iklimin neden olduğu etkilere karşı dayanıklılığı şehrin dayanıklılığı arttırmak için de ormanlar yeşil alanlar önemli bir bize fırsat sunuyor. ...iyi bir önlem. Yani hem etkili... Hı -hı. ...hem de e, dediğim gibi... E, ...bedelsiz bir önlem. E, bunun yanında yine... E, ...Japonya'da vesaire yapılan çalışmalar var. E, orman alanlarının, yeşil... ...alanların ömrü uzattığına dair. Hı -hı. Biliyorsunuz şimdi yeni ekol... ...orman banyosu vesaire gibi ekoller <gülüyor> var. E, hani zaten... şey ...ekosistem hizmeti olarak bakarsak... ...ömrü uzatmanın herhalde bir maliyeti bile... ...olmadığını düşünürsek bayağı... E, evet. ...etkin... E, e, hizmetler, yeşil alanların ve kent ağaçlarının, ormanların e, verdiği hizmetler. Bir de çok ciddi bir hava kalitesi e, unsuru. Evet aslında ömrü uzatıyor derken Hı -hı. belki e, or oraya geçmek e, lazım tam da lafı gelmişken. Hı -hı. E, yani bu hava kirliliği meselesini çok konuşuyoruz. E, yani Türkiye'deki e, illerin e, pek çoğunun... E, hava kalitesi e, çok kötü. Bir iki tanesi hariç. Bir iki evet. tanesi haricinde Türkiye e, yani neredeyse 80-81 milyon nüfus e, kirli hava soluyoruz ve e, yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu herkes bu e, Hı -hı. kirli havadan olumsuz etkileniyor. Hı -hı. Pek çok e, hastalıkları tetikliyor ve maalesef 30 bin. Ki bu da yani en imser e, tahminle evet. 30 bin kişinin erken ölümünden sorumlu oluyor bu soluduğumuz hava kirliliği. Dolayısıyla aslında yine yerel yönetimlerin belki tabii... Ulusal çapta da planlamalar önemlidir ama yerel yönetimlerin de yine önemli sorumluluk alanlarından biri değil mi bu hava evet. kirliliği meselesi? Kesinlikle. Hava kalitesi gerçekten o kadar önemli ki yani yaşadığımız şehir ne kadar güzel olursa Hı -hı. olsun. Hani fiziksel olarak kaldırımları ne kadar güzel olursa evet. olsun. işte biz tarihi dokuyu ne kadar koru, iyi korursak koruyalım muslundan dünyanın en güzel suyu da aksa oradaki hava kirli olduğu zaman ve o kirli havadan herhangi bir sosyoekonomik grupta kaçamıyor. Hani böyle Hı -hı. de bir durum var. Dolayısıyla hava kalitesi çok hani, yaşamsal ıı, önemli bir mesele. Ee, PEN'in dediği gibi e, hava kirliliği çok ciddi bir e, hastalık kaynağı. Erken ölümlerin baş sorumlusu. E, tüm yani Türkiye'de de e, bu Lancet'in bu tıp alanında önemli bir akademik yayındır. Onun yaptığı çalışmaya göre de 2017 verisi. Evet. Bu 30 bin kişinin erken ölümünden sorumlu. E, aslında bu temiz hava konusunda da e, yeni mevzuat e, geliştirildi. Hı hı. E, önemli adımlar da atıldı. Bunlardan biri temiz hava eylem planlarının hazırlanması. Yani bir şey şehir... Girde o şehrin hava kalitesini e, iyileştirmek, korumak adına hangi adımların nasıl bir zaman dilimi içinde atılması gerektiğini belirleyen e, ve oranın yerel yönetimleri tarafından e, hazırlanması gereken. Tabi yerel yönetimlerden kastım sadece belediyeler değil, ilçe ve şehircilik müdürlükleri bu e, temiz hava eylem planlarının hazırlanmasını ve e, nasıl diyeyim, yürütülmesinden asıl sorumlu e, birimler onlar. Ama temiz hava eylem planları yani özünde yerel e, olduğu için de. Ee, belediyeler bu planların hazırlanması konusunda e, şimdi işte, ülke amirleri yönlendirici, zorlayıcı e, olmalı. E, burada belir e, belirlenecek eylemlerin neler olabileceği konusunda da yine belir, e, belediyeler. E, Belir, belirleyici olmalı işte enerji tüketimini azaltmak, e, temin enerji üretmek, şehirde enerji dönüşümünü e, başarmak e, gibi önemli konular belediyeler üzerinden gerçekleştirilebilecek e, konular. Bir de burada tabii önemli bir nokta e, Dünya Sağlık Örgütü'nün. ...hava kirlidir dediği... ...limitle ulusal limit... ...birbirinden farklı. Evet, evet. Ee, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün... E, ...limitlerinin... E, e, ...belediyeler bazında... ...yani iller bazında uygulanması konusunda da... E, ...yine yerel yönetimler... E, ...belediyeler önce olabilir. Mesela İngiltere'de bunun bir örneği oldu. Geçtiğimiz günlerde... E, ...İngiltere'deki belediye başkanları... ...kendi yani şehirlerindeki... Hmm. E, ...hava kalitesi limitlerini... ...de... E, Dünya Sağlık Örgütü'nün limitleri ne e, çekme kararı verdi. Dolayısıyla bizim şehirlerimizde de bu e, mümkün olabilir. Dolayısıyla hava kalitesi yönetimi açısından da belediyelerin üzerine düşen e, oldukça önemli, önemli roller var. Görevler. Yani şey bile e, buna iki yavaş yavaş başladı belediyeler. E, fazla da zamanım yok toparlayacağım e, şehirlerde işte aydınlatmaların işte güneş enerjisinden. E, ...şehrin aydınlatmasının sağlanması ya da işte toplu taşıma filolarının... ...otobüs filolarının elektrikli araçlara döndürülmesi... E, ...şehirde hava kalitesini iyileştirmek adına e, yapılabilecek şeyler. Ya Hem bire geçiyor, enerji tüketimini azaltıyor vesaire. Ve evet. Enerji verimliliğinden de kısaca bir Hı -hı. bahsedelim. Çünkü Hı -hı. E, bu ekosiyaset e, belgesinde enerji verimliliği de geçiyor. Belediye Hı -hı. olarak ne, yap ne yapabilirler enerji verimliliği için? Şöyle enerji verimliliği Türkiye için aslında bir büyük bir potansiyel evet. yani tersten okursak israf, e, olumlu taraftan okursak büyük bir potansiyel. E, şehirlerde binalardaki e, elektrik ve enerji verimliliği ikisini ayrı ayrı değerlendirirsek yüzde yirmiden fazla yani yüz birim enerjinin yirmisini e, biz şehirlerimizde binalarımızda sadece binalarımızda boşa harcıyoruz. Dolayısıyla o bina yalıtımı e, konusu yani binanın ısınması için tükettiğimiz enerji ya da binaların aydınlatılması için tükettiğimiz enerjiyle ilgili alabileceğimiz önlemler var. E, belediyelerin yapabileceği şeyler birincisi kendi binalarından bu işe başlamak olabilir. İkincisi de e, şimdi biliyorsunuz artık kentsel dönüşüm e, konusu da çok gündemimizde evet. yeni yapılan e, binaların. Ee, enerji alayım. verimli binalar olması konusunda da girişimleri yönlendirici e, planlar üzerinden imar planları üzerinden yönlendirici bir konumları var belediyelerin Evet şimdi son iki dakikamız istersen hemen e, şu şeye geçelim Hı -hı. E, Aslında tabii daha konuşacak çok konu var ama e, Doğa Dostu Belediye Başkanı taahhütnamesi hazırladınız bir de e, Bunu istersen evet. e, bir de konuşalım Evet Doğa Dostu Belediye Başkanları için bir yol haritası çıkardık ee, şehirlerinde ya ben doğa dostu belediye başkan olmak istiyorum ama nasıl e, hı hı. sorusunu sorduklarında hemen kolaylıkla ellerinin altında nasıl bir doğa dostu belediye başkanlığı olabilecekleri nasıl bir kontrol listesi diyebiliriz evet. buna. E, iddialı olduğunu <gülüyor> düşünenler var <gülüyor> ama biz mutluyuz bu, iddialı olmadan bu işler evet, olmaz. E, hedeflere olmaz. ulaşılamıyor zaten. Ama ya gerçekleştirilemeyecek hedefler değil. Önlerinde 5 sene var. Ayrıca 50.000 nüfusun 50.000 üstündeki belediyeler önümüzdeki 6 ay içinde stratejik plan hazırlamak zorundalar. O stratejik planlarındaki işte enerji, iklim, su, atık su, atık yönetimi konusundaki bütün alt başlıkları dolduracak eylemleri biz aslında onlar için şimdiden hazırladık diyebiliriz. Evet aslında böyle çok hap bir metin. Bunu belediye başkan adayları imzalıyorlar ve böyle bir taahhütnamenin altında söz vermiş oluyorlar. Bu Tema Vakfı olarak galiba bu 81 ilde <gülüyor> belediye başkan <gülüyor> evet. adaylarına gidip bunu evet. sunacaksınız, değil mi? Gönüllü temsilcilerimiz Hı -hı. üzerinden bu dediğiniz gibi belediye başkan adaylarına ulaşıp iddia şey taahhütnameyi imzalayanlar olduğunda da onların iletişimlerini de yapacağız, tanıtacağız yani. Evet. Kimler doğa dostu Kimler belediye doğa dostu. başkanı? olmayı takip ediyorum. edeceğiz tabii Fikri evet, takipte takip olacak. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz Özlem. Ben teşekkür katıldığın ederim. Katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Evet, bu hafta Tema Vakfı'nın ekosiyaset belgesini konuştuk. Evet değil mi? Evet. Ee, doğa dostu belediye başkanları aranıyor diye. <gülüyor> tam da yerel seçimleri hazırlanırken bir de taahhütname var. Onun e, bazı başlıklarını konuşmuş, konuşmuş olduk. olduk. Evet, Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkan Yardımcısı Özlem Katı sözlü bu hafta konuğumuz. Evet, seçimlere az bir zaman kala biz de ekoloji anlamında neler yapılabileceği konusunda konuşmaya çalıştık bu hafta ekonomi ekolojide. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya, Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekonomi, ekoloji.